Enes bin Malik anlatıyor bir adam geldi, yasu kıyamet ne zamandır dedi efendimiz ne hazırladın buyurdu, o da Allah veresinin muhabbetin cevabını verdi, bunun üzerine öyle sen sevdinle berabersin buyurdu. Muhabbette itaat kolaylaşır ve taklit başlar. Enes bin Malik rivayetinde devam ediyor rivayetine Enes bin Malik diyor ki İslam'a girdikten Başka hiçbir şey bizi Allah'ın Nebisi'nin muhakkak sen sevdiğiyle berabersin, sözü kadar sevindirmemiştir. Muhakkak sen sevdiğinle berabersin, sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allah'ı, O'nun rasulünü, Ebu Bekir'i, Ömer'i seviyorum. Her ne kadar onların amellerini yapamadımsa, onlarla beraber olmayı bekliyorum, umuyorum. Yani O'nun gayreti içindeyim. Onlarla beraber olmanın gayreti içindeyim. Demek ki bize de düşen, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, Ebbekir Efendimiz'in, Ömer Efendimiz'in, diğer eshab-ı kiram, evliya Allah'ın izinden gitmeye gayret sarf edebilmek. Yani esap büyük bir lezzet içindeydi, efendimize le beraber olmanın. Aç kalsa da lezzet içindeydi, yaralansa da lezzet içindeydi, her türlü cefa karşısında Allah ruhu beraber olmanın bir lezzeti içindeydi. Ve bu lezzeti de ahirete taşımayı istiyorlardı. Seban geldi. Seban bir köleydi. Belki bir dikilacı yoktu. Efendimiz onu mahzun gördü, mahmum gördü, gamlı gördü, hüzünlü gördü. Seban nedir derdin dedi? Ni, niçin dedi böyle mahzunsun, hüzünlüsün dedi? Dedi ki ya Resulullah dedi. Eve gidiyorum dedi hasret kalıyorum dedi. Düşünüyorum dedi. Acaba sizin benden evvel intikal edeceksiniz, ben mi evvel intikal edeceğim? Ben bu ayrılığa ben nasıl dayanacağım? Siz ise ahirette cennette peygamberlerin en üstünde olacaksınız. Kim biliyor ben nerede olacağım? Bunu ben bu duygular geldikçe hüzünden hüzne kaplıyor beni. Efendimiz bir müddet tavakkuf etti. Sevbanki sevdili beraberdir buyur. Ayet deyindi. Allah ve Resulü itaat edin ki peygamberlerle, sıddıklarla, e, şehitlerle, salihlerle onlar ne güzel arkadaşlardır. asıl demek ki bütün hayatımızın her safhasında, her zaman, her mekanda Allah Resulü nasıl hareket ederdi? İşte hesap bu lezzeti ahirete, ahirete taşımanın telaşı içindeydi. İşte bu mübarek ay Rabü'l-Evvela'yı İbadet, ahlak ve muamelatta efendimize kalben yakınlaşabilmek için müstesna bir vesile. İmam Kastalaani Hazretlerinden bir nakil var. Bir kıssa naklediyor. Bahari şarihidir kendisi. Abbas radıyallahu an kardeşi Ebu Leheb'i, kafir. Tebbet yedayında onun için, elleri kurusun Cenabak buyurdu. Ebu Lehibi görüyor rüyada. ''Hâlin nasıl?'' diyor Ebu Leheb diyor kardeşine. ''O da cehennemdeyim.'' diyor. ''Acıklı bir azabın içindeyim. Yalnız pazartesi günleri azabım hafliyor. Zira cariyem Süveybe, bugün bir yeğenin dünyaya geldi.'' diye müjde verdi. ''Ben de sırf akrabalık asabiyeti dolayısıyla sevindim, hürsün.'' dedim. Azat ettim. Çünkü Araplarda akrabalık asabiyeti çok, çok ötede bir safadaydı. Hatta El-Hâküm'ün el tekâsür hattâ... Zürtümlük Tekabür mezarlarda gidip ölüleri sayarlardı. Senin mi ölüm çok, bizim ölümümüz çok diye. Hem dirilerini hem ölüleri. Böyle bir cahiliyet devriydi. Bir kişi daha fazla olduk diye Süveybi'yi azad etti. Bana diyor bu sebepten diyor Pazartesi günleri diyor parmağımın kenarından diyor bir su çıkar, onu emerim diyor bir biraz diyor azabım hafifler diyor Pazartesi günleri diyor. Karat ve hadis alimi İbnü'l-Cezeri vefatı 1429. O diyor ki bir diyor Allah ve Resulullah düşmanı diyor. Sırf akrabalık asabiyeti sevindiği için azabı hafletilirse, bu Rabül Evvel ayında efendimizin teşrifin sevbiyle ona olan muhabbet sevbiyle ümmeti Muhammed olmanın sevincini bir mümin yaşarsa sadakalar verirse, sohbetler ederse Kur'an-ı Kerim ve kasideler okursa kim bilir nasıl bir ecre olur. Öyleyse bu aylar bizim bu Rabbül Evvel ayında Efendimiz'in dünya teşrifiyetlerinden bol bol manevi sohbetler etmek, feyizlerimizi, ruhaniyetiyle tazelemek, mübarek ayın ruhaniyetine istifade edebilmek için Efendimiz'in aşkına, gönüllerine ve sofralarına Açarak onun ümmetine ziyafetler vermeli. Fakir, garip, yetim, çaresiz kimseler her türlü iyiliği yaparak masum gönülleri şahat etmeli. Onlara sadakalar sevindirmeli. Ve onlara Kur'an öğretmeli bilmeyenlere. Ve Kur'an'ın feyzini aksettirmeli. Ve Kur'an'ı anlatmalı, izah etmeli Kur'an'ın ne olduğunu. İbn Abbas bu pazartesi günü faziletlerinden bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamber oldu. Pazartesi günü Mekke'den Medine'ye hicret etti. Pazartesi günü Medine-i Münevvere'ye vasıf teşrif etti. Ve pazartesi günü vefat etti. Pazartesi günü Kabe hakemliğini yaptı. Hacerül Esved'i yerine koydular. Pazartesi günü Bedir zafiri kazandı. Pazartesi günü El-Yevmi Ekmeltü ayet. Bir rivayete göre son ayet indi. Bugün sizin dininizi tamamladım ayeti indi. O'nun doğumu, peygamberliği, hicreti, irtali, ilahi bir tecelli olan pazartesi günlerine rastlaması, bugünün kutsiyetinin önemini bildirmektedir. Velhasıl, hülü hülasa olarak O'nu seven, O'nun uğruna her şeyi feda eden sahibi. O'nu nasıl işitti, nasıl duydu ve nasıl yaşadı? Ve bu mübarek duygu yaşayacağı hayatına hayatı ne şekilde aksettirdi? Mesela Ebu Talha. Bir ayet indi, lentenen bir rahmetin hükmü mâtubun. O sevdiği 600 şeyl hemen bir anda infak etti. Uhud harbinde Ebu Talha efendimizi önüne geçti, göğsünü gerdi. Ya Resulallah, sana gelecek ok bana gelsin buyurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas devamlı iki tane yay parçalı elinde atarak devamlı torbasını sahibi okla doldur, devamlı ok attı. Sallallahu aleyhi ve sellem onun o iman heyecanı. O kadar çok sevindi ki, anam babam sana feda olsun. Ey Sa'd bin Ebu Vakkas dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bu diyor ilk defa diyor Sa'd bin Ebu vakası diyor o zaman kıskandım ben diyor. Allah Resulü'nün bu iltifatı karşısında diyor. Sa'd bin rebi Efendimiz aradı Uhud'da. Bir bulun onu dedi ne durum dedi. Sa'd bir seslendi. Sa'd bin Rebi neredesin? hiçbir ses gelmedi. Sa'd bin rebi Resulullah soruyor neredesin deyince çok kısık bir ses geldi buradayım dedi. Ravi diyor gittim diyor. saat min Rebi'nin diyor yanına gittim diyor. Allah Resulü'nü selam var dedim diyor. delikleşik halinde diyor. Kalbura dönmüştü diyor. Şey vücudu kanlar içindeydi diyor. Bana diyor fısıltı halinde şunları söyledi. Eğer siz Resulullah'ı koruyamazsanız kıyamet gününde durumunuz harap olur dedi. Bu tabi bu muhabbeti bu çok ayrı bir muhabbet. Bunu Cenab-ı Hak'tan talep etmeli. Tek farzları ve sünnet seneyinin bütün hayatımızın her safhasına intikal etmeli. Bizim hocamız vardı, Yaman dedi. Duymuşsun şiirleri vardır. Ferahna etki yanlım ya Resulallah diye. Bir gün giderken bu Mevlevi tekkesine, duvarın yanına böyle yapışıp kalıyor duvara böyle. Bir arkadaşımız bizim hocayı görüyor. Hocam diyor, rahatsızlandınız mı? Diyor, ne haliniz oldu diyor. Hastaneye götüreyim sizi diyor. Yok diyor oğlum diyor Allah Resulü hatırıma geldi diyor böyle diyor, mecalim kalmadı diyor. Yine diyor ki nasıl Allah Resulün aşkı? Eyüp el-Ensari, ensari Hazretleri de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bir temsilci elhamdülillah İstanbul'umuzda benim diyor İstanbul'u olup da diyor Cuma namazına Eyüp de kılmadım bir Cuma namazı yoktur diyor. Hatta öyle bir yanıyorum ki diyor, bu Allah vergisi bu tabi. Keşke diyor, caminin diyor kapısına diyor, yatsam boydan boya diyor, bütün cemaat üzerime basarak geçse benim diyor. Nasıl bir Efendimiz'e aşk, ümmet Muhammed'e bir aşk. De bu mefibi ilahi. Cenab-ı Hak cümlemize bir nasip ihsan eylesin. Velhasıl sahibi bu kenetlendi sadakat efendimize kenetlendi. Öyle bir şey Allah Resulü bu yoldan geçti, o yoldan geçti. Bir meydanda giderken efendimiz döndü. Yine sahibi o yolda dönüyordu. Biri sor meydanda dönmenin sebebi nedir dedi. Vallahi de, ben de bilmiyorum. Allah Resulü giderken bir yere döndü bu meydanı. Ben de dedi bu meydan dönüp gidiyorum dedi. Esabu Suffa Kur'an talebeleri onunla şekillendi. Hatta İbn Mesud diyor ki boğazımızdan geçen lokmaların zikrin duyuyorduk, biliyorduk. Bunu eden Müslümanlar onunla cesaret buldu. Uhut'ta tevekkül ve rıza halinde yaşadı. Aile hayatında, vefada, nezakette sahibini hep efendi mahalli sahibine yansıdı. Ya yani bizim de bu Enham'da, bu Rabiül Evvel ayı bizim için de bir ayna. Bizim hayatımızda Allah Resulü ne kadar var?